Cuma adlı adamlar. Hazırlayan ve sunanlar Halil Turhanlı ve Ömer Madra. Katkılarından dolayı cross kalemlerine teşekkür ederiz. Merhaba Lil, hoş geldin. Teşekkürler. Bir de konuğumuz var, ona da hoş geldin diye. Hoş geldin Ferda. Hoş bulduk. Konuğumuz da programcımız evet. Ferda. FUKO'yu konuşacağız. FUKO'nu özellikle bilginin arkeolojisini konuşacağız. Birçok soru soracağız Ferda'ya bugünkü programda. İstersen önce kitabının başından başlayalım. Arkeoloji ne anlama geliyor Foucault'a. Benim belleyim biraz zayıfladı aslında. Bir yaşlanan insanın başına gelecek en kötülüklerden Biri belleyinin ona artık sadakat göstermemesi. Dölözün ya Spinoza ya da Nietzsche için söylediği bir şey. Çekiş darbeleriyle felsefe yapan filozof evet demişti. Foucault'a galiba kazmayla e, dar, e, <gülüyor> derine saplıyor kazması. Evet. Burada arkeoloji de bildiğimiz o kazı biliminden farklı bir şey. Bir disiplin değil de bir yöntem galiba. Evet, çok farklı. Onu açıklayabilir misin bize? Tabii, şimdi bu arkeoloji kavramı aslında e, epey bir yanlış anlaşıldı ile ilgili olarak. Yani standart Foucault yorumlarına baktığınızda e, işte Foucault'un iddiası nedir? Bilgi ve e, söylem tarihseldir ve e, dolayısıyla tarihsel bilgi ve söylem katmanları vardır. Arkeolojide bu katmanları işte kaza kaza kaza kaza tarih içerisinde geriye doğru gider tıpkı Troya'yı kazdığımız zaman bir iki üç dört beş şeklinde gitmesi gibi e, oysa bundan çok farklı bir anlamda e, kullanıyor Foucault ve özellikle de söylemiyor hangi anlamda kullandığını. Benim Fuko'nun yapıtı içerisinde arkeolojinin tam olarak ne anlama geldiğini Foucault'un kafasında e, tarif ettiğini gördüğüm bir tek yer oldu. E, o da 1960'ların sonlarında 70 başlarında e, Radical Philosophy dergisinde e, Amerikalı bir takım eleştirmenlerin e, Foucault hakkında söylediklerine Fuko'nun verdiği bir cevap da bu eleştiri yani yazının başlığı da Monstrosities in Criticism yani eleştiride canavarlıklar çünkü çok fena yüklenmişler Foucault'a. Foucault'a yani bu yaptığınız hem haksızlık hem ayıp hem de hiçbir şey anlamamışsınız diyor. Arkeolojiyi ben Kant'ın kullandığı anlamda kullanıyorum diyor. E, o da tarihin verili bir döneminde e, belli bir düşünce biçimini zorunlu kılan şeyin tarihi. Dolayısıyla bu tanımdan yola çıkarak birkaç şey söyleyebiliriz. Çok önemli. Foucault'un arkeoloji projesiyle ilgili olarak bunlardan bir tanesi bunu bir tarih projesi olması. Dolayısıyla arkeoloji bir tarih yazımıdır aslında. Ama söylemlerin tarihiyle ilgili bir şeydir. Bir diğeri neyin tarihi? Belli bir düşünce biçimini zorunlu kılan şeyin. E, dolayısıyla e, bir zorunluluk e, söz konusu olduğunu iddia ediyor. Foucault, e, tarihin her döneminde insanları belli şekillerde düşünmeye zorlayan kurallar vardır. E, bu kurallar söylemsel kurallardır. Biz kendimizi bu kuralların içerisinde buluruz. Ve dolayısıyla e, verili bir alanda söylemsel oluşumların ortaya çıkması, e, bu söylemsel oluşumlar içerisinde e, bilimlerin veya söylemlerin kendi nesnelerini, öznelerini, kavramlarını ve teorilerini e, kurması belli bir takım kurallara göre gerçekleşir ve arkeolojinin yapmaya çalıştığı şey de bu kuralları bulup ortaya çıkartmak suretiyle bir epistemoloji tarihi yapmaktır. Yani bilgi hangi kurallara göre değişti, gelişti ve bu kurallar tarihin belirli dönemlerinde nasıl değiştirer. Arkeoloji derken bunu kastediyor ve bu kantın aslında ...kullandığı anlamda bir şey. Tabi arkeğe geri gidiyor bu. Antik Yunancı'daki arke e, birden fazla anlama gelen bir kavramdır. Ama temel ilke veya prensip olarak e, da bu anlaşılır. Belki de ilk anlamı budur. E, o anlamda bilginin temel ilkesi veya prensibi anlamında kullanıyor Foucault Arkeoloji'yi. Peki ben bu noktada bir şey sorabilir miyim? E, bu zorunluluk, bu determinizm... E... Kavramını biraz daha açar mısın yani nedir bunu zorunlu bir deterministik ilişki haline getiren e, kural nasıl çıkıyor ortaya nedir bu? Kurallar aslında e, Foucault'a göre tabii Foucault e, gerek söylemde gerekse de başka türden insan etkinliklerinde özne kavramını e, merkezden e, kaydırmak istediği için e, aynı şekilde söylemi de tarihsel bir olay olarak e, tanımlıyor. E, ve anonimdir bu kurallar diyor. Yani bu kuralların müellifi, e, verili bir müellifi yoktur. Bu kurallar bir veya birden fazla öznenin bir araya gelmek suretiyle saptadığı kurallar değillerdir. E, bunlar ancak ampirik olarak tarihin verili dönemlerinde bilim yapan insanların e, dünyayı nasıl tasnif ettikleri, e, dünyada var olan çokluğu nasıl düzenledikleri ve bu düzenleme ilkesinden hareketle ee, onun hakkında konuşurken, dünya hakkında e, konuşurken e, nasıl e, o e, dünyayı tanımladıkları ve kimin o dünya hakkında konuşabileceğine karar verdiklerini saptayan, bunu belirleyen bir kurallar manzumesi bu. Fakat burada önemli olan bu kuralların e, verili bir merci tarafından kuruluyor olmaması, e, tam tersine kendiliğinden ortaya çıkması ve çok farklı alanlarda... Birbirinden çok farklı e, nesneler hakkında konuşan insanların farkında olmadan bu ortak kuralları takip ediyor olmasıdır diyor e, Foucault. Anonim derken kastettiği, evet. tarihsel ve anonim derken kastettiği bu. Şimdi zorunluluk derken çok önemli bir kavram var burada. Foucault diyor ki bu aslında e, söylemin ortaya çıkışını ve o söylemin e, unsurlarını belirleyen kurallar tarihsel bir apriori verirler bize diyor. Zorunluluk derken kastettiği tarihsel bir a priori, yani tıpkı yine Kant'ta olduğu gibi a priori derken kastettiğimiz e, bize önceden verilmiş olan deney yoluyla bulup ortaya çıkartmadığımız veya kendimizin saptamadığı bir kurallar bütünü ama bu kurallar bütünü tarihsel <gülüyor> evrensel değil en önemli nokta bu e, çünkü e, geleneksel e, ...bilim tarihi anlayışında... E, ...genellikle evrenselcilik... ...ön plana çıkar biliyorsunuz. Evet. E, Foucault'un yapmaya çalıştığı şey ise... E, ...bu e, bilim yapılırken takip edilen kuralları tarihselleştirmek ve tarihin farklı dönemlerinde farklı kurallar bütününe göre bunun e, yapıldığını e, ve bu kurallar bütünleri arasında herhangi bir geçişliğin olmadığını iddia etmek. Hı -hı. Ve tabii bunu ilk defa yapan Foucault değil. Bunu 20. yüzyılda Thomas Kuhn da yaptı. Hı -hı. Paradigma ve Hı -hı. yapılandırılmış leksikon Daha sonra değiştirdi bu kavramı. Hı -hı. Structured Lexicon diye değiştirdi. Ondan evvel bunu yapan çok ilginç bir şey e, söyleyeyim mesela. E, mantıksal pozitivizm ...le birlikte düşündüğümüz Rudolf Karnap'ın da buna çok benzer bir yaklaşımı Karnap. vardır. Karnap'ın evet. evet buna çok benzer bir yaklaşımı vardır. Ee, e, tabii bu tarihsel a priori kavramını Husserl'de bulmak da mümkün. Dolayısıyla zaten felsefe tarihi içerisinde var olan bir kavram bu. E, Foucault bunu alıp e, kendisinin bu söylem dediğimiz şeyin arkeolojisinde e, kullanış biçimi tarif ettiğim. Peki bir şey söyleyeceğim, soracağım, sormak istiyorum. Foucault'un bir tarihsel perspektifi var. Ama bu yanlış anlamadıysam... ...tarih kavramı Foucault'da sadece geçmişle ilgili değil galiba değil mi? Değil tabii ki. Şimdinin de tarihinden söz ediyorlar Evet. Şimdi Foucault tarih yaparken birbiriyle yakından ilişkili olan... ...iki tane farklı yöntem takip ediyor. Bunlardan bir tanesi arkeoloji. Söz konusu olan söylemler olduğunda... Bir tanesi de söylem dışı veya söylemsel olmayan pratiklerin tarihi yaparken takip ettiği soy bilim, e, jeneoloji dediğimiz şey. E, tabii ki bunların ikisi de öncelikli olarak şimdi niye biz e, belli bir takım kurallara göre e, tarih e, bilim yapıyoruz e, veya e, iktidar denilen e, oyunu belli bir takım kurallara uygun olarak takip ediyoruz. Şimdi oyun kavramı Foucault açısından çok önemli. Fakat oyunu da e, Foucault ...lüdik anlamda kullanmıyor yani gelelim bir araya gelelim ve eğlenmek için oynayalım anlamında değil... ...oyun kavramını tamamen kuralların takip edilmesiyle gerçekleştirilen bir etkinliği, bir pratiği tarif etmek için kullanıyor. Ve az önce onun için söyledim. Şimdi diyelim ki biz bilim yapıyoruz, bu bilimi belli bir takım kurallara göre yapıyoruz. Bu kuralların içine girdiğimiz andan itibaren bizim belli bir takım davranış biçimlerini yapmamız zorunlu yani... Belli şekilde düşünmek mecburiyetindeyiz Zaten arkeolojiden onu kastediyordu Az önce söylediğim gibi Foucault Fakat önemli olan bu kuralların Kendilerinin değişebilir olması ee, Yani mesela sporlarda da bu Rastladığımız bir şey Ben hatırlıyorum kendi çocukluğumdan bugüne Futbolun bir sürü kuralı değişti Eskiden kaleciye geri pas verildiği zaman Eliyle evet. topu tutardı iki tane oyuncu değişirdi i̇şte Üç hakem vardı Şimdi hakem sayısı arttı Paslaşmalar şunlar bunlar falan Bildiğim kadarıyla bir zamanlar offside bile yokmuş e, e, Futbolda Hatta e, bir işte. aralar bir parti başkanı, liberal parti başkanı ben e, seçimleri kazanırsam off kaldıracağım e, gibi demeçler de verdiğini kaydı <gülüyor> hatırlıyorum. Şimdi dolayısıyla e, bu kurallar değiştirilebilir kurallar fakat kurallar değişmediği sürece, kurallar kalıcı olduğu sürece biz oyunun içine girdiğimiz andan itibaren o oyunun kuralları bizim için bir a priori düşünürken takip etmemiz gereken önceden verilmiş... Veya oynarken önceden verilmiş olan kurallar ve bu kurallara uymadığımız takdirde biz oyun dışı kalıyoruz. Ne oluyor? Söylememiz bilimsel bir söylem olarak değerlendirilmiyor. Ee, veya e, yeteri kadar e, bilim kurallarını yerine getirmediği için bambaşka bir yere e, konuyor. E, vesaire. Bu anlamda hem bugün ama bugünden geriye doğru e, geçmiş. Yani Foucault'un tarih anlayışında hep bugünden başlamak ve bugünden geriye doğru gitmek vardır. Peki bir şey daha arşiv sözcüğü çok evet. çok önemli Foucault'a ee, bir anlamda kazının yani yöntem olarak arkeolojinin evet. uygulandığı mekan mı yer mi arşiv? E, arşiv tabii yani arşiv derken Foucault'un kastettiği e, şey e, bu e, tarihsel apriyori veri olarak alan e, e, bilim adamları diyelim e, veya özneler e, bunların ortaya çıkartmış oldukları önermeler e, çokluğuna Foucault'un verdiği isim e, arşiv. ...dolayısıyla arkeoloji yapmak için mutlaka arşivlere girmek gerekiyor. Ama arşiv derken de bunu tozlu raflar olarak anlamamak lazım. Çok önemli bir noktaya ben burada değinmek istiyorum. Şimdi arkeoloji dendiği zaman bu konuşmanın başından beri hep söylem söylem söylem diyoruz. Fakat Foucault'un söylem anlayışı çok farklı. Ve bu özellikle de benim gördüğüm kadarıyla bu Foucault'un söyleme getirdiği tanım... Göz ardı ediliyor. Bunun sebeplerinden bir tanesi bilginin arkeolojisinin çok az okunan bir kitap olması. O açıdan da bu programda bilginin arkeolojisini konu etmeniz gerçekten çok önemli bence. Çok teşekkür ederim. Bana kalırsa FUKO'nun en önemli kitabı. Benim şahsi kanaatimde. bir şey soracağım. En zorlu, bütün FUKO'lar zor ama bu galiba bütün FUKO'lar üzerinde biraz daha zor. Yani iyi bir, uygun bir başlangıç da olmuyor bilir. Onu düşündüm ben evet. soruları hazırlarken kitabı okurken. Bunun sebeplerinden bir tanesi Foucault'un bu kitabı yazarken kendi terminolojisini icat etmek zorunda kalmış olması. Var olan terminolojiyle konuşmak istemiyor. Çünkü kitabın başında da söylediği gibi bu Foucault'un yaptığı bir düşünce tarihi değil. Veya bir ideoloji tarihi değil. Dolayısıyla kendi bu kitabı yazdığı dönemde var olan, e, tarih yazma disiplinleri veya analiz disiplinleri yöntemlerinin dışına çıkmak istediği için e, yepyeni bir terminoloji <gülüyor> icat etmek zorunda ama bu tarihte yani önemli filozofların yapmaya zorunda oldukları bir şeydir bunu Kant da yaptı Heidegger de yaptı e, yeri geldiğinde işte Wittgenstein de yaptı dolayısıyla e, ...geleneğin dışına çıkmaya çalışan... ...orijinal, yaratıcı, yeni bir şey söyleyen... ...filozofların yapmak zorunda oldukları... ...bir şeydir bu. Bir başka... E, içerden bir bilgi vereyim... ...bunu çok az insan biliyordur herhalde... ...çünkü ben bunu e, Fukunun hayat arkadaşı... ...hala hayatta olan... ...uzun süre birlikte yaşadığı... ...Daniel Döfer anlatmıştı. E, <gülüyor> Foucault e, kelimeler ve şeyleri... ...yazdıktan sonra... <gülüyor> ...700 sayfalık bir kitap yazmış... ...Bilginin Arkeolojisi isminde... Ve fenomenoloji ağırlıklı bir kitapmış bu. Fakat bu kitabı alıp işte Tunus'a gitmiş. Biliyorsunuz o dönem Foucault'un Tunus'ta geçirdiği dönem. Tam 68 öncesi. Hatta 68'de de Tunus'ta. Orada bir komşusu varmış. Bu komşusu Fransız fakat analitik e, dil felsefesi çalışan. ...yani Fransız geleneğinin dışında... ...Anglo-Sakson analitik dil felsefesi çalışan birisi. Onunla çok uzun süren tartışmalar sonucunda... ...o yazmış olduğu 700 sayfalık kitabı... ...tamamen iptal etmiş. Yırtıp atmış ha. <gülüyor> Yok yırtıp atmamış çok şükür. Şeydeymiş, e, Bibliotek Nasyoneldeymiş Paris'te. E, belki bir gün kısmet olursa... ...biz de gidip bakarız neymiş evet, diye. Evet Ve bu kitabı yeniden yazmış. Şimdi bu çok daha kısa bir kitap. Daha analitik bir tavrı var. E, daha... E, ...soyut diyelim. O yüzden de çok fazla okunan bir kitap değil... ...ve özellikle de Foucault'un kullandığı terminoloji... ...kulağımıza aşina gelmediği için. Ama bu terminolojiyi aşina olduğumuz terminolojiye... E, ...tercüme etmek de aslında mümkün. E, dolayısıyla e, zor bir kitap elbette. Ama <gülüyor> Foucault'un e, bu kitaba kadar olan... E, ...kitapları veya e, yapıtlarıyla... ...daha sonrasını birbiriyle çok yakından ilişkilendirdiği için... Çok önemli bir dönemeç noktası. Şimdi az önce şunu söylüyordum. Söylem söylem diyoruz ama Foucault'un çok farklı bir söylem anlayışı var. Kitabın giriş bölümünde Foucault şunu söyler der ki arkeoloji maddi dokumentasyon üzerinde yapılan bir çalışmadır. Şimdi dokumentasyon derken neyi kastediyor? Bizim aklımıza hemen... Yazılı metinler geliyor değil mi? Evet, hayır, hayır diyor değil. Foucault. Yazılı metinlerden ibaret değildir. Maddi, dokumentasyon. Bunun içerisinde binalar vardır. Binaların mimari formları vardır. E, bunun içerisinde e, o binalar iç ve, ve kurumlar içerisinde gerçekleştirilen pratikler vardır. Gelenekler vardır. Adetler vardır. Nesneler vardır. Vesaire vesaire. Bunlar bizim geleneksel anlamda hiç de söylemle birlikte düşünmediğimiz şeyler. Ama bunlar bir yandan da Foucault'un daha sonra yapacağı. ...çalışmalara gönderme yapan... ...kavramlar. <gülüyor> Değil mi? Yani... ...örneğin... <gülüyor> ...pardon, hapishanenin doğuşunda... ...Foucault daha sonra... ...iktidar meselesini tartışırken... ...hapishane dediğimiz kurumun... ...binası, o binanın mimari formu... ...panoptikon ve benzeri... ...konularda çalıştı. Dikkat ederseniz... ...mesela yine bu kitapta Foucault... ...söylemsel oluşumların dört ana unsuru... ...yani nesneleri, özneleri... ...kavramları... ...ve teorilerini... Nasıl, hangi kurallara göre ortaya çıktığını tartışırken verdiği örnekler çok ilginçtir. Hep cinsellikten ve suçtan örnek verir. Bunlar da Foucault'un daha sonra, yani hapishanenin doğuşu ve cinselliğin tarihinde anlatacağı şeyler. Benim e, iddiam dolayısıyla bu kitapta, 1969'da zaten Foucault'un kafasında belliymiş. Daha sonra hangi konuda yani, çalışacağı. Evet, nereye gideceği, Harita gibi bir şey yani evet. bir çeşit. <gülüyor> Ama işte böyle okunursa eğer. Yol haritası. E, çok da saptanıp kalmamak lazım. Yani bir genel bir bakış içerisinde bir yere yerleştirmek lazım. Ve Foucault'un e, söylem kavramı özellikle 60'lı yıllarda Fransa'da yapısalcıların söylem kavramından çok farklı. <gülüyor> Her ne kadar 60'lı yıllar Foucault'un yapısalcılarla özellikle Telkel grubuyla Hı -hı. yakın ilişkiler içerisinde olduğu bir dönemse de ee, 60'ların sonlarına doğru Fukunun buradan hızlı bir şekilde uzaklaştığını e, <gülüyor> görüyoruz ve e, özel bir e, söylem kavramı var. Bunu da tartışabiliriz isterseniz. O yapı son, yapıla ilgili bir soru daha soracağız ama müzik dinleyelim. Evet dinleyelim. Arada da ben de bir evet. kitabın e, üzerinde kalkış noktası yaptığımız e, Ferda'nın da biraz önce Ferda Keskin'in de e, en çok e, ayrı bir yerde, ön planda Michel Foucault'un yazdıkları arasında geldiğini söylediği kitabın da bir künyesini verelim. Elimizde Bilginin Arkeolojisi var Michel Foucault'un. Fransızcadan da orijinalinden çeviren Profesör Doktor Veli Urhan ayrıntı yayınlarından da Türkçe Türkçe Türkiye'de yayınlanmış bir kitap üzerinden kalkarak bugünkü programı yapıyoruz. özcuma ...adamlar programını... ...1969 ilk çıkması... Evet. ...Galimar'dan... E, ...Türkiye'de de... E, ...birinci basımı... ...2011 yılında yapılmış... ...ayrıntı yayınlarından... ...Bilginin Arkeolojisi kitabında... Evet, ...buna döneceğiz ama... E, ...şimdi bir müzik dinliyoruz... E, ...Johnny Mitchell'dan... ...Night of the Iguana... ...Iguana Gecesi... Night of the Iguana dinliyorduk ve Cuma'da adamlar devam ediyor. Saat 11.22 e, Michel Foucault üzerine konuşuyoruz. Konuğumuz da De e, Ferda Keskin. Evet, bir soru daha. E, Foucault Demin şarkıdan önce yapı, yapıdan, yapısal yapılardan bahsetmiştik. Foucault yapısalcı yöntemi düşünce tarihine uygulamadığını belirtiyor bu konuda, ısrar ediyor. Yani. Evet. Bir uyarısı var okuruna. Ee, ama aynı zamanda oluş ya da yapı oluş karşılıklığına da karşı çıktığını söylüyor burada. Ee, bu üçüncü yol mudur Foucault'un şeyi? Evet, yapı oluş arasında Foucault'un önerdiği kavram olay kavramı. Ee, ki bu zaten e, sanıyorum... E, ...çok e, Fransız düşüncesinin 20. yüzyılın son çeyreğinde e, üzerinde çok e, özellikle durduğu ve e, kullandığı bir kavramdır. Az önce programdan önce Alain Badiou'dan e, konuşuyorduk kendi aramızda. E, o Alain Badiou için de önemli olan bir kavram tabii ki. Altusser için önemli olan bir kavram. E, şimdi e, Foucault e, tarihi bir süreklilik olarak düşünmüyor. Yapısalcılardan farkı e, tabi ki tarihsel bir yaklaşım benimsiye olması. Fakat bu tarihsel yaklaşımı çok kabaca söylüyorum tabi ki. E, ama e, tarih dediğimiz şeyi de tarihselcilik olarak anlamayalım bunu. Yani Hegelien e, anlamda bir tarihselcilik. Tarih içerisinde bir e, süreklilik olarak görmemesi. E, tam tersine e, söz konusu olan ister söylem olsun... E, i̇ster iktidar olsun ister iktidar ilişkilerinin aldığı biçimler olsun bunları tarihte tekil olaylar olarak e, algılıyor olması. Bu anlamda Foucault için söylem de bir olaydır. E, söylemler tarihin e, tekil anlarında ortaya çıkarlar. Onların ortaya çıkmasını mümkün kılan bir takım koşullar vardır. Ee, ve daha sonra tabii ki yerlerini başka olaylara bırakırlar. Şimdi böyle düşündüğümüz zaman Foucault'un söylem kavramının da e, olay olduğu için e, aslında ilişkisel bir şey olduğunu görüyoruz. E, felsefe terminolojisini bilenler hemen anlayacaklardır. Foucault e, nominalist yani adcı yani Foucault özlere vesaire bildiğimiz geleneksel metafiziğin kavramlarına inanmayan birisi ve her şeyi söylem olsun, iktidar olsun bir ilişkiler ağına indirgemek isteyen birisi. Bu anlamda söylem de bir ilişkiler bütünü aslında Foucault'a göre. Belli ilişkiler bir araya geldiği zaman söylem dediğimiz şeyler ortaya çıkıyorlar. Ama önemli olan nokta burada yapısalcılardan farklı olarak Foucault'un ısrarla söylediği e, şu nokta e, söylem dediğimiz şey ne retoriktir yani ne gramerdir ne de mantıktır. Dolayısıyla söylem ...dil içerisinde var olan ve dilden ibaret olan, dil içerisinde tüketilecek olan bir şey değildir. Söylem dediğimiz olayın ortaya çıkabilmesi için geleneksel anlamda söylemsel dediğimiz... ...yani dil içinde olan unsurlarla e, geleneksel anlamda dil ve söylem içerisinde olmayan... ...yani söylem dışı unsurların bir araya gelmesi gerekir. Bu anlamda örneğin psikopatoloji söyleminin ortaya çıkabilmesi sadece bilimsel yani psiyle e, o psühed dediğimiz antik Yunan'dan gelen kavramın e, ilk üç harfiyle başlayan e, bir takım teoriler, e, disiplinler ve onların ürettiği önermeler yeterli değil. Aynı zamanda belli bir takım kurumlar gerekiyor. E, bu kurumların belli bir takım amaçlar çerçevesinde örgütlenmiş olması gerekiyor. Bunun içerisinde belli bir takım e, geleneklerin, adetlerin oluşması gerekiyor. Belli bir takım pratiklerin gerçekleşmesi gerekiyor. Ancak bunlar bir araya geldiği zaman Ortaya o psikopatoloji dediğimiz Söylem ortaya çıkabiliyor Ve o söylem kendi nesnelerini Öznelerini teorilerini e, Ve e, kavramlarını Oluşturabiliyor Büyük bir şey daha Foucault kavramlarının açık Belirtmiyor ama okuruna bırakıyor, keşfetmeyi teşvik ediyor daha doğrusu. Tarih anlayışı da böyle galiba. Ama tarih anlayışının ne olmadığını söylüyor bize. Bir şey daha itiraz ediyor. Tarihteki her oluşumun asıl öznesi olarak insan bilincini görmediğini söylüyor. Burada bir evet. Marx'a mı karşı çıkışı var? Ee, Marx'a da tabii karşı çıkışı var <gülüyor> burada. Ama esas bana kalırsa burada karşı çıktığı gelenek e, Marx'tan ziyade fenomenoloji. Çünkü şimdi fenomenolojinin, Fukunun anladığı anlamda fenomenoloji bilgiye yaklaşırken, bilgi dediğimiz öznel deneyimi tarif ederken, bu öznel deneyimi öznenin zihninde var olan belli bir takım transandantal mekanizmaların mümkün kıldığını söyler. Fukunun genel fenomenoloji yorumu bu. Yani ta Kant'tan başlarsak eğer çok kabaca söyleyelim bunu, bilgi denilen şey... ...bir öznel deneyimdir... ...ve bunu mümkün kılan şey de... ...öznenin zihninde var olan... transandantal e, bir takım mekanizmalardır. E, Foucault ise... <gülüyor> ...böyle bir <gülüyor> özne... E, ...olmadığını, öznenin... ...tarihsel olarak kurulduğunu... E, ...dolayısıyla... E, ...öznenin bilgiyi mümkün kılmadığını... ...tam tersine bilgiyi ortaya çıkartan... ...tarihsel koşulların... ...özneyi kurduğunu... ...kurduğunu ortaya çıkarttığını... ...öznenin aslında... ...bir bir pozisyon... ...söylemsel ilişkiler içerisinde... ...bir pozisyondan ibaret olduğunu söylüyor. O anlamda... ...öncelikli olarak Foucault'un kendisine... ...hedef aldığı... ...fenomenoloji var. Bir taraftan da... ...tabii ki felsefi antropoloji var. Çünkü felsefi antropoloji de... ...genel olarak... ...deneyimden, öznel deneyimi açıklamaya çalışırken... ...bir özne kavramından hareket eder. Fakat... Ee, fenomenolojinin tersine felsefi antropolojinin yaptığı şey bu özneyi evrensel bir insan doğası terimleriyle tanımlamaktır. Dolayısıyla elimizde iki tane çok temel yaklaşım var. Bunlardan bir tanesi transandantal e, zihinsel mekanizmaların bilgiyi mümkün kıldığını iddia eden bir e, fenomenoloji geleneği. Öbür tarafta ise transandantalin tam tersi ampirik bir insan doğasının aslında bilgiyi ve öznel deneyimi mümkün kıldığını iddia eden felsefi antropoloji Foucault bunların ikisini birden reddediyor ve diyor ki evrensel değildir <gülüyor> özne ve öznenin işte doğası veya transandantal mekanizmaları tam tersine öznenin dışında var olan kurallar tarihsel ve anonim kurallardır öznel deneyimi mümkün kılan ve dolayısıyla da özneyi kuran şey i̇şte Marx'a gelirsek eğer e, Marx'ı nasıl yorumladığımızla ilgili bir şey e, tabi ki bu e, ama e, eğer e, yapısalcı bir perspektiften yapısalcılığı yani spesifik anlamda kullanmıyorum... E, ...yorumlamıyorsak eğer, <gülüyor> yani bir sınıf bilinci vesaire gibi şeyin merkezde olduğunu düşünüyorsak... ...o zaman tabii ki burada Marx'a da ciddi bir eleştirisi olacaktır. Çünkü Foucault ideoloji kavramını da reddediyor. Evet. Bir de tarihi salt öznenin aktivitesi olarak da görmeye itirazı var galiba. Tabii. Yani orada Marx'a olan itirazı, Marx'a olan hesaplaşması, meydan okuması hatta daha belirgin bir hale geliyor sanıyorum. Ee, <gülüyor> tabii ki yani Foucault'a göre e, tarihi e, yapan şey özne değil. E, tarih kendi içerisinde e, belli bir takım kurallara uygun bir şekilde e, söylemler kurarken veya iktidar oyunları oynanırken özneler o oyunlar içerisinde açılan bir takım pozisyonları dolduran sonra da o pozisyonlardan çıkan e, insanlar veya bireyler diyebiliriz buna ama tarihin e, itici gücü veya tarihi belirleyen şey özne değil. ...bu ne söylemde böyle... ...ne de iktidar ilişkilerinde böyle... ...tam tersine Özne'nin kendisi kurulan bir şey... ...ve Foucault'a göre... E, ...Batı'nın en büyük yanılsaması... <gülüyor> ...Özne'nin aslında... E, ...tarihin koşulu olduğunu düşünmek... E, ...o koşulu tersine çeviriyor Foucault... E, ...tarihi e, mümkün kılan... ...koşul özne değildir... ...tam tersine özne tarihi mümkün kılan... ...pratiklerin ortaya çıkarttığı bir koşul... ...sayesinde kurulmuş olan... ...bir şeydir... O zaman pardon yani mesela e, tarihin itici gücü motoru vesaire diye tanımlanan Marksist e, terminolojide Marks'ın yazdıklarında bu sınıfsal özne e, kavramı da otomatikman e, Foucault için geçerliğini yani kabul evet. edilmez bir e, önerme oluyor. Ee, evet yani sınıfı bir özne olarak eğer tahayyül edersek. Evet. E, o zaman e, geçerliliğini yitirmiş oluyor. Ama bana kadarsa Foucault e, sınıf gibi bir yapının veya sınıf diye bir şeyin var olduğunu asla reddetmezdi. Evet. E, ama e, sınıfın da e, bu tarih ve sınıfsal mücadele içerisine girmesini belirleyen koşulların... ...o sınıfın bilincinde tasarlanmış, kurulmuş ve o bilinç tarafından belirlenmiş koşullar olduğunu reddederdi. Bu anlamda Lukatçılığı reddederdi. evet. Anladım. Yani bir sınıf bilinci <gülüyor> meselesini reddederdi ki Marksizmin içerisinde de bunu reddeden e, çok sayıda evet. yani şunu unutmayalım Foucault anti-humanist gelenekten geliyor. Foucault Althusser'in öğrencisi gözbebeği protejesi ve dolayısıyla e, gerek tarihe bakışı e, gerek tarihin dönüşümü vesaire bütün bunlara e, bakışında anti-humanist e, insanı merkezden çıkartan özneyi merkezden çıkartan bir yaklaşımı var. Hı hı pek bir kronolojiyle de bir sorunu var galiba. Ard arda dizilmesi olayların geleneksel evet. tarih anlayışı, bilim tarihini yazanların bu ard arda getirmek bir belirli uzun dönemleri ayırmak tarihi, bu yapılar kurmak, tarihi duraganlaştırmak haline geliyor galiba değil mi? Kronolojiye de bir itirazı var şimdi. Hatta arkeoloji de kronolojik e, tarih anlayışının zıttı belki de analiz olarak, metodu olarak, yöntem olarak derine derine gitmek. ileriye tabii. doğru değil de derine gitmek. Derine doğru gitmek çünkü e, yani Foucault <gülüyor> tarihin kırılmalarla gerçekleştiğini <gülüyor> düşündüğü için ve bir ilerleme olduğuna inanmadığı için yaptığı şey tarihin verili dönemlerinde verilmiş olan kurallar üzerinden derinlemesine Tarihin e, pardon sözü Tarihin süreksizliğini tespit ediyor diyebilir miyiz? Tabii tabii. Yani Foucault için en önemli süreksizlik. kavram süreksizliktir zaten tarih içinde. <gülüyor> kat bu konuda da Foucault yalnız değil. Yani Foucault'un öncülleri var. Gaston Başlar var. Hmm. Fransız bilim tarihçisi. Georges Gagnien var. Normal ve patolojik kitabının yazarı. Foucault'un da işte tam anlamıyla hocası olmuyor. Ama çok Foucault'u destekliyor bütün kariyeri boyunca. Ve tabii ki Althusser var. O anlamda Foucault Fransız tarihsel epistemolojisi içerisinde... Ee, var olan bir geleneğin çok önemli temsilcilerinden bir tanesi. Kangiyem başlar. Başlar Kangiyem ve e, altıser diyebiliriz buna. Ama e, tarih kırılmalarla gerçekleşen, dolayısıyla sürekliliği olmayan ve her kırılmadan e, sonra ortaya çıkan <gülüyor> kurallar bütününün bir önceki kurallar bütünüyle hiçbir uyum, karşılıklı birbirini destekleme veya süreklilik ilişkisi taşımadığını söyleyen e, bir düşünür. Yani şu o kadar ki Foucault diyor ki ...Batı'nın yakın tarihinde ben diyor üç tane temel dönem üzerinde düşüneceğim. Bunlardan bir tanesi Rönesans, bir tanesi klasik çağ, bir tanesi Modernite. Şimdi Fransızların özellikle tarihsellendirme yaparken kullandıkları kriterler farklıdır Anglo-Sakson dünyasından. Modernite'yi 17. yüzyılda Descartes'le başlatmazlar. Foucault ise hiç başlatmaz. 17. yüzyıldan itibaren başlayan dönem klasik çağdır. E, ve modernlikte 19. yüzyıldan itibaren e, başlar. E, Foucault'a e, özellikle kelimeler ve şeyler kitabında e, bu kelimeler ve şeylerin alt başlığı zaten insan bilimlerinin arkeolojisidir. E, 66 yani 3 yıl evvel e, bilginin arkeolojisini yazmadan evvel ki bana kalırsa Foucault'un en zor kitabı. E, hakikaten çok zor bir kitap. Çünkü çok fazla hesaplaşıyor e, kendinden öncekilerle ve kendi çağdaşlarıyla. E, orada e, Foucault'un iddiası şu. E, diyelim ki e, klasik çağlı moderniteyi karşılaştırıyoruz. E, klasik çağda e, Foucault'un orada tartıştığı şey üç tane temel insani pratiktir veya öznel deneyimdir. Bunlar e, dil, emek ve yaşam. Ve bunların üçüne bakan bilimler var. Klasik çağda dile bakan bilim veya dille ilgilenen gramer General genel e, gramer. E, işte e, hayatla veya yaşamı inceleyen bilim, doğal tarih veya doğa tarihi, e, varlık ve emekle ilgilenen de e, zenginlik tarihi olarak adlandırılan Adam Smith'in yaptığı türden e, bir şey. Moderniteye geçildiği zaman ise e, üç tane farklı bilim ortaya çıkıyor. Yaşama odaklanan bilim, biyoloji, ...dile odaklanan a, filoloji, emeğe odaklanan ise ekonomi politik. Ve Foucault diyor ki bu üç tane bilim, her döneme özgü üç bilim... ...her ne kadar birbirinin devamıymış gibi gözükse de... ...aslında bu dönemlerde bu bilimler takip ettikleri kurallar icabı... ...kendi nesnelerini kurmuş oldukları için aslında aynı nesneler hakkında konuşmazlar. Dolayısıyla e, Gramer General ile... Filolojinin üzerinde hakkında konuştukları nesneler aynı nesneler değillerdir. Çünkü her ikisi de kendi nesnesini kurmuştur. Farklı bir dünyayı düzenleme ilkesinden hareketle. Dolayısıyla zenginlik tarihi ile ekonomi politiğin hakkında konuştuğu nesne aynı nesne değildir. Doğa tarihi ile biyolojinin hakkında konuştuğu nesneler aynı nesneler değillerdir. Aynı özneler değillerdir. Bunlar hakkında konuşan aynı kavramları kullanmazlar ve teoriler birbirleriyle sürekli göstermezler. E, çok ciddi bir kopuş vardır. Bu anlamda bilginin tarihinde ve bilimin tarihinde. Peki, bir şey soracak mısın? Yok hayır. Ha, ben sorayım o zaman tekrar. Ee, demin bilginin bilim tarihinden ilgili görüşlerini özetlerken sen e, Foucault'un, e, ondan önce Thomas Kuhn'un da yaptığını, yani, evet. Thomas Kuhn aynı zamanda ama benzer şeyleri söyledi. Çok söyledim. benzer şeyler Par söyledim. Paradigma değişikliğini. Az önce Althusser'in parlak öğrencilerinden birisi olduğunu söyledim. Benim de hemen evet. aklıma geldi. Althusser'le de bir yakın yok Epistemolojik kopma, çok bilinen bir kavramıdır. Var tabii var. Yani, yani e, birden fazla noktada tabii ki, hmm. yani bu anti bir kere her şeyden e, önce e, Foucault'un e, Marxizmden bir şekilde uzaklaşması onunla arasına mesafe koyması tam anlamıyla reddetmeden, ben hiçbir zaman Foucault'un e, Marx'ı ve Marksizmi reddettiğini düşünmüyorum e, ama tabii ki Foucault'un getirmiş olduğu analiz e, Marx'ın bırak, eksik bıraktığı veya işte konuşmadığı veya ee, uzak durduğu e, çeşitli nedenlerle şeylere daha fazla e, eğiliyor. O çok ciddi bir tartışma konusu olmalı bence. Henüz daha tam yapılmadı bu bence yeteri kadar. Ama tartışılması gereken bir şey. Altüster'in çok önemli bir etkisi var. Altüster'in problematik e, kavramı e, ve e, Foucault'un e, bilginin arkeolojisinde kullandığı episteme e, kavramı hmm. arasında e, ciddi bir e, ilişki kurulabilir. Hatta şöyle de komik bir anekdot anlatabilirim e, size. E, şimdi e, Altüster'in Kapital'i okumak kitabı İngilizce'ye çevrildiği zaman çok zor bir kitap olduğu için çevirmen arkasına küçük bir sözlükçe yazıyor. Yani Altüster'in kullandığı temel kavramların e, kısa tanımları. Ve Altüster'in problematik kavramını... E, ...tarif ederken... ...veya tanımlamaya çalışırken Foucault'un epistemesine gönderme yapıyor. Bunun üzerine Althusser çok sinirleniyor. Diyor ki, ya Foucault benim öğrencimdi. Bunları benden öğrendi. Yani <gülüyor> siz benim kavramımı Foucault'a gönderme yaparak mı tanımlıyorsunuz falan diye... ...ve onu da basmışlardır. Yani ama olsun, öğrencisinden hayatıda. de öğrenebilir öğrencisi. De e, biraz kibirli davranmış galiba. E, olabilir <gülüyor> ama biraz herhalde alındı. Yani evet. şimdi... O, Peki. Belki de İngilizlerle olan e, Althusser'in e, sorunu da olabilir evet. biliyorsunuz. Çünkü yani e, Althusser'e ilk ciddi tepkiler e, İngiliz Marksizminden gelmişti. John Lewis, Althusser'e cevap, Althusser e evet. cevap var. Althusser'e cevap var. Daha sonra tabii Norman Geras, yani Hı. analitik Marksizm dediğimiz e, Marksizmin e, G.A. Cohen, Norman Geras gibi isimlerin ısrarla e, Althusser'in söylediği her şeyi çürütmeye çalışmaları falan. O daha sonra tabii ama evet. e, orada o bir Husumet var. Çok net bence. <gülüyor> Peki. Alt da bir şey çok dikkatimi çeken. Bir, bir şey daha. Tabii. Bir müzik arası daha verelim. Özellikle felsefi konuların takibi sırasında dinleyicilere de bir nefes alma imkanı tanımamızın iyi olacağını düşünüyoruz. Steve Winn'den Il Manhattan Fault Line adlı şarkıyı dinliyoruz. They say that LA will drop into the sea, tumbling down where the coastline does curve. From the East Coast they look down upon the West. Say the bastards will get what they surely deserve. Geologists point to a line that is drawn from 14th Street. To the Upper West Side, the city could drop in a minute or two. Stunned and surprised, for one hell of a ride. Manhattan Fault Line, Manhattan Fault Line. When I left LA, I was 34. Leaving trouble and uncertainty behind The errors and pitfalls of my youth The present it made a neatly drawn line New York was like being born again Which means a rough adolescence can't be far behind A lesson learned is a lesson forgotten Tremors and aftershocks painting no mind Manhattan fault line Manhattan fault line Manhattan fault line Manhattan fault line Manhattan fault line The moves through our lives Gonna take it Boxes were packed and arrangements were made To sneak out and leave by the end of the day Allegations, confrontations, they were hardly feared We'd simply run out of things we could say You'd think at a certain point in your life You'd learned everything that you're ever gonna learn but sparks lead to fire and fire lead to ashes at least you know for sure when you've really been burned I can sift through the rubble I can track down the flame I can feel righteous and I can feel nothing but shame but what does it matter when I end up alone the evidence buried in these cities of stone Manhattan Manhattan Manhattan Fault Line dinledik Steve Wynn'den ve devam ediyor. Cuma'da Adamlar programı FUKO üzerine konuşuyoruz. Ferda Keskin de konuğumuz. Demin çarktan önce bir sorum olacaktı. da aldatıcı bilgiden söz ediyor. Bilginin aldatıcılığından. Bazen belgeler incelediği dar anlamda değil burada. Sen de söylediğin mimari yapılar da belge olabiliyorlar. E, Nesnelerde e, inceleme konusu olabiliyorlar. E, sessiz oluyorlar ama bu sessizliğin içerisinde bir bilgi gizli. Galiba Foucault bunu e, bize çıkarmaya çalışıyor. O ki tarihçiler sessizliği seviyorlar. Sessiz belgeleri ve sessiz kalmasını istiyorlar. Bu yüzden çok önemli olayları da zaten tarihçilere e, devrediyoruz. Onlar sessizliğin içerisinde gömülü olarak kalacaklar. Bir şey söylemeyecekler sonuçta bize. Şöyle bir sözü var. E, ya da tarihçiler geçmişi yeniden kurmak, inşa etmek için belgeleri inceliyorlar. Evet. Ee, ya da akılların zihninde oluşmuş tarih anlayışını doğrulamak için. Ama Foucault, doküman tarihin aleti değildir. Belirli bir tarihliği doğrulayan alet değildir diyor. Evet. Bunu biraz açalım mı? Tabii çünkü e, yani Foucault'a göre tarihçinin yapması gereken şey zaten arkeoloji de dahil olmak üzere. Bu dokümanı almak, dokümanları birbirle ilişkilendirmek, oradan belli bir takım diziler ortaya çıkartmak, dokümanları birbirle karşılaştırmak, birbirleriyle kıyaslamak, kontrast içerisinde düşünmek ve dolayısıyla o dokümanlardan ortaya yeni bir gerçeklik çıkartmaktır. Çünkü Foucault özellikle altını çizmek lazım, hermenotik geleneğine karşı olan birisi. Dolayısıyla elimizdeki dokümanların arkasında gizli bir anlam olduğunu ve Tarihçinin bu anlamı ortaya çıkartmakla yükümlü olduğunu falan düşünmüyor. Foucault'a göre o e, arkeolojinin üzerinde çalıştığı materyal dokümantasyon ve oradaki söylemsel e, bütün aslında şeffaf. Arkasında gizli bir şey yok. E, çıkacak olan anlam ortaya e, o var olan dokümantasyon, arşiv e, ve belgelerin e, bir şekilde tarihçi tarafından ilişkilendirilmesiyle ilgili olan bir şey ki bu anlamda Foucault... Aslında yapısalcılardan e, ziyade e, elbette e, uzun dönem tarihçileriyle kendisini kendi yaptığı işi ilişkilendirir. Yani hı hı. Brodel e, ve e, Anal e, okulu. Ee, bunu şey yaptığı söyleşileri var ayrıca uzun uzun anlattığı e, söyleşileri var ama onlarla e, yakın ilişki içerisinde olduğunu kendisi de iddia ediyor. Özellikle bu uzun dönem e, tarihte e, üzerinde durulan e, ayrıntılar söz konusu olduğunda. Şunu hatırlatmakta fayda var. E, Fugo gerek arkeoloji e, dediği şeyi yaparken e, olsun gerekse de jeneoloji veya soy bilim e, denilen şeyi yaparken olsun her zaman ayrıntıya e, inmeyi e, ve bu ayrıntıyı da e, geleneksel ...bilimin bilimsellik kriterlerinin dışında kaldığı için daha önce dikkate alınmayan şeylerde bulan, arayan bir tarihçi ve düşünür. Özellikle soy bilim söz konusu olduğunda arkeolojiden sonra ama arkeolojide çok yakından ilişkili olan araştırma alanında Foucault jeneolojinin gri olduğunu söyler. Soy bilimi bir parça tanımlar mısın? Yani... Tabii. Şimdi o da aynı bir tarihte bakış yöntemi. Foucault'un Nietzsche'den ödünç aldığı. Özellikle soy kütük demiyorum, soy bilim diyorum. Evet. Çünkü hem Nietzsche'nin hem de Foucault'un kullandığı anlamda jeneoloji soy kütükti. Çünkü soy kütük denilen şeyi biz Tarihini yazdığımız şeyin ne kadar değerli olduğunu göstermek için yaparız genellikle. Soy ağacı, soy kütük veya şecere e, gibi şeyler neyin tarihini yazıyorsa onun ne kadar değerli olduğunu göstermek evet. için e, bir e, yöntemdir aslında. E, halbuki e, Nietzsche'ci bir refleksa geldiği için e, Foucault bugün bizim çok değer verdiğimiz şeylerin bile aslında tarihinde e, bir takım çok ciddi e, kırılmalar, mücadeleler... Ve bu mücadeleler içerisinde e, karşılıklı itişme, kakışma, kan, nefret, öfke veya benzeri şeylerin olduğunu e, ve dolayısıyla aslında tarihten gelen, bugüne aktarılan e, o anlamda ciddi bir değer olmadığını, o değeri bugün o şeye bizim atfettiğimizi e, söylemek istiyor. E, bu... Yani e, e, tam da e, işte e, az önce konuştuğumuz gibi yine kırılmalarla bugünden başlayıp geriye doğru e, Halil'in az önce söylediği gibi yapılan bir tarih biçimi e, e, kırılmalarla giden bir şey. Ve şu iddiası var Foucault'un e, tıpkı Nietzsche'nin dediği gibi. E, tarih bir kökene gönderme yaparak yazılamaz. Satır arasında ikinci bir iddiası var. Tarih bir telosa. ...varılacak nihai bir amaca gönderme yaparak da yazılamaz. Dolayısıyla Batı'nın hasta tarih anlayışına baktığımız zaman... ...çizgisel tarih anlayışına... Hı hı. ...o çizgisel tarih içerisinde... ...tarihini yazmaya çalıştığımız şeyin... E, ...genellikle... ...iki farklı şeye gönderme yaparak yazıldığını görürüz. Ya kökenine... Ya da varacağı nihai noktaya. Şimdi varılacak nihai noktaya gönderme yapmak Aristotelesçi çizgidir. Teleoloji. Bunun içerisinde Hegel var, Marx var değil mi? Yani Hegel işte değil mutlak mi? insan özgürlüğünü tarihin nihai amacı olarak görüyor. Marx sınıfsız toplumu görüyor vesaire. Ama bunlar bir şekilde o tarihini yazdığımız şeyin özünün gerçekleşeceği nihai nokta. Diğer tarih anlayışı ise o özün kökende olduğunu ve bir şekilde e, düz çizgisel bir tarih üzerinden aktarılı aktarılı belki biraz eksilerek tarihini yazdığımız şeye kadar geldiğini iddia ediyor. Foucault'un iddiası ise öz, töz falan öyle şeyler yok. Ondan sonra e, tarihini yazdığımız şey bugün tarihini yazmaya çalıştığımız şey aslında birden fazla gelişme çizgisinin tarihi içerisinde birbirle kesişme noktası sonucunda ortaya çıkmış bir olaydır. Ve bu gelişme çizgilerinin her bir tanesinin kendisi de farklı çizgilere bölünerek geriye doğru gider. Ve bu kesişme noktalarının her bir tanesinde o farklı çizgiler arasında ciddi bir mücadele vardır. Yorum mücadelesi vardır. E, kendi yorumunu empoze etme mücadelesi vardır. Farklı iradeler arasında bir mücadele vardır. Bu mücadele asla etik bir mücadele değildir. E, bunun içerisinde her türlü mücadele gelen anlamda ahlaki veya etik bulmadığımız yöntemler, stratejiler, taktikler uygulanmıştır. Ve bunun sonucunda o bir araya gelme, kesişme noktasındaki mücadele sonucunda ortaya bir yeni bir şey çıkar. İşte o Foucault'a göre tarih böyle gelişir. Yani tarih tesadüfler sonucunda kesişme noktaları, mücadeleler sonucunda gelişen bir şeydir. Farklı farklı çizgilerin birbirini kıra kıra geliştirdiği. Bu anlamda işte geleneksel çizgisel bir tarih yapmak mümkün e, değil. E, Foucault'a göre tıpkı Nietzsche'de e, olduğu gibi. E, o yüzden de işte Foucault diyor ki tarihi anlamaya çalışırken bizim hep yapmaya çalıştığımız şey şu olmalı. Ayrıntılara özen göstermeliyiz. Ayrıntılara bakmalıyız ve geleneksel tarihin kriterlerine uygun olmadığı için dışarıda bırakılan bilgi parçacıklarını mutlaka o tozlu raflardan indirip onlara bakmalıyız. Deliliğin tarihini mi yazıyoruz? Bu sadece Batı'da işte TÜİK'ün, Pinel'in ondan sonra veya benzeri bir takım psikiyatrinin kurucu figürlerinin kitaplarına bakılarak yapılamaz. Bunun için yapılması gereken temel şeylerden bir tanesi arşivlere girmek ve o arşivlerde akıl hastası olarak tanımlanmış olan deliler ne diyorlardı? onların yakınları ne diyorlardı? Onlar gerçeklikte nasıl ilişki kuruyorlardı? Onların ağzından çıkan laflar nelerdi? Bunlara bakmak. Dolayısıyla geneoloji greedir diyor Foucault. Ama arkeoloji de greedir. Arkeoloji çünkü materyal dokumentasyon üzerine olduğu için o binaların detayları, onları tasarlayan insanlar, o tasarlayanların kafalarındaki e, bilim anlayışı, e, orada gerçekleştirilen pratikler, uygulanan disiplinler bütün bunlara bakmak lazım. Bu çok zor bir şey tabii. Yani Foucault'u takip ederek tarih yapan insan sayısı e, var. Ama tabii ki yani bunu yapanlar çok önemli isimler oldu. E, ama tabii e, o kadar da kolay bir şey değil. O jeneolojik ve arkeolojik detayı bulmak. Arda arda gelişlere karşı dedim tarihte doğru ısrarla söylüyor onu fakat bir şey daha var orada arda arda gelişler olsaydı eğer tarihte diyor özne uzaklaştı uzak tutulduğu şeyleri yeniden elde edebilirdi öznenin üstünlüğü yeniden kurulabilirdi öznenin uzaklaştığı şeyler o değerler neyse kendisine atfedilen batı felsefesine atfedilen birçok şeylerden artık bir daha ele geçirmemek üzere uzaklaştı bu fazlasıyla biraz karamsar düşünce olduğu söyleniyor bir düşünür olduğu yolunda bir eleştiri var e, evet bu da zaten e, bu son 3-4 dakikanın evet. içine girdiğimizi evet. de e, hatırlatayım bende. de. Çok iyimser olduğu söylenemez e, Fuko'nun e, Çünkü Foucault sonuç olarak 2. Dünya Savaşı sonrası kuşağının düşünürlerinden bir tanesi ve özellikle insan merkezli özne merkezli felsefenin özne felsefesi dediğimiz Descartes'tan itibaren başlatabileceğimiz iki görmüş, felsefenin kanıtlamış. iki yüzlülüğünü içinin boşluğunu evet. görmüş olan birisi ve insanın aslında tarihe hükümetini gören görmüş olan birisi dolayısıyla da tarihe müdahalenin o bildiğimiz geleneksel aydınlanmacı. Ee, insanın tarihe müdahalesiyle daha iyi bir yaşamın kurulabileceği fikrine e, çok fazla da e, benimsememiş olan birisi. Yani düşünelim Foucault'un üzerinde durduğu temel konular e, işte delilik, akıl hastalığı, hmm. hastalık, oh, hapishane. E, hapishane, suç e, ve işte cinsellik. Yani bunlar en travmatik batı tarihinin evet. e, yakın tarihinin travmatik deneyimleridir hepsi. Batı'nın hümanizmanın çöküşüne tanık etmiş ve aslında Batı hiç öyle bir şey olmamış gibi davranıyor biraz o. Evet. Onu açığa çıkaran bir düşünce. Hatta hümanizmanın çok ciddi bir fasad olduğunu evet. yani çok daha sonraki yıllarda özellikle hapishanenin doğuşu ve cinselliğin tarihiyle birlikte iddia edeceği bir şey bu. O hümanizma ve o hümanizmaya borçlu olduğumuz iddia edilen modernite aydınlanma gibi büyük kazanım olduğu iddia edilen şeylerin aslında çok ciddi tahakküm araçlarını gizlemeye yönelik birer fasattan ibaret olduğunu iddia ettiği yerlerde vardır. Tabi ölümüne yakın biraz daha yumuşadığını düşünmek mümkün Foucault'un. Yani baktığımız zaman daha iyimser olmaya başlıyor elbette ama gerçekten de 68-75 arasında Foucault'un ciddi bir karamsarlığı var. Tabii bu kitapta değil ama şeyi de hatırlamak lazım. Foucault aynı zamanda her ne kadar kendisi 68'de Fransa'da olmasa bile 68 olaylarının başarısızlığına da tanıklık etmiş kuşağın önemli temsilcilerinden bir tanesi. Deleuze gibi, Badiou gibi Derrida gibi vesaire kendi kuşağındaki filozoflar bunlar aynı dönemde yetişmiş olanlar ve tabii ki şunun da altını çizmek lazım ee, yani gerek e, Döloz'un gerekse Foucault'un e, diyelim ki ben iki örnek veriyorum e, geleneksel siyaset teorisi tarih anlayışı vesairenin bu kadar dışına çıkmalarının temel sebeplerinden bir tanesi de o 68'in başarısızlığıdır. Yani bildiğimiz klasik anlamda Marksist söylemin Marksist praxis anlayışının e, bir şekilde e, bazı şeyleri yanlış anladığı özellikle iktidar bilim tarihi bilgi gibi şeyleri yanlış anladığı ve bu yanlış anlaşılmalarla artık başa çıkılması ve bambaşka bir yol izlenmesi gerektiği yönündedir. Tabii onu Halil'le de birlikte daha sonra da konuştuk biz de tartıştığımız yani başarısız olduğu da tartışılabilir 68 devrimi yani yenilgiye uğradı muhakkak ama başarının kriterleri de çok farklı tabii yani bu günümüze de getirdikleri tabi sınırsız bir Kuşkusuz ama Fikon'un kendi döneminde yani evet, 70 yılında bu, buraya baktığımızda, biz yani. 2002'den geriye dönüp baktığımızda evet bir sürü şey görüyoruz. Görüyoruz. Tazanım, görüyoruz. Evet, evet, aynen bunu da söylemek evet. istiyordum. Bunu konuştuk da geçen gün tam bunu konuşuyorduk. Hatta önümüzdeki hafta Hı. yayınlanacak programımızda da bu yer alacak. Çok güzel. İyi, iyi oldu yani bunun denk getirildi. Bölüm dokunuşu. Çok teşekkür ederiz. Ferda. Ben teşekkür ederim. Serdar Keskin'le birlikteydik. Çok teşekkürler gerçekten. Gayet iç, ufuk ve iç aslında bir konuşma oldu. Kendi payıma söylüyorum. Bilginin Arkeolojisi ayrıntı yayınlarından da yayımlanmış e, Veli Urhan çevirisiyle Michel Foucault'un o, o kitap ağırlıklı ama genel olarak Foucault'un düşüncesi ve getirdikleri üzerinden konuştuk. Evet bitirirken de Kendra Smith'den Stars Are In Your Eyes adlı parçayı çalarak çıkıyoruz. Programdan hepinize günaydın. Adlı adamlar. Hazırlayan ve sunanlar Halil Turhanlı ve Ömer Matra. Katkılarından dolayı cross kalemlerine teşekkür ederiz. Açık Radyo program destekçisi olun.